Bir gün Resulullah Efendimiz saçı başı dağınık, perişan kıyafetli bir adamla karşılaştı. Malın var mı senin? Evet ey Allah'ın peygamberi. Neyin var? Deve, koyun, at ve köle. Allah Teala bana malın her çeşidini vermiştir. Allah Teala sana bu nimetleri verdiğine göre, bu nimetler ve ikramlar senin üzerinde görülsün. Yine peygamberler İmam Efendimizin saçı başı dağınık bir adamı gördüğünde, ''Bu adam saçlarını yatıştıracak, düzene koyacak bir tarak bulamıyor mu?'' buyurdular. Ebu Katadiye'de oldukça gür olan saçlarına güzelce bakmasını ve her gün taramasını emrettiği biliniyor. Bir gün müminlerin annesi Ümmü Selem'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmeye gelen bir adamı açtı kapısını. Gelen adam, peygamberler imam efendimizle bir müddet sohbet etti. Ümmü Seleme bu adamı Medine'ye göçlü göçeli görüp duruyordu. Kelp kabilesinden Dıhye adında biriydi. Yeteri kadar sohbetten sonra izin alıp gitti adam. Bu adam kimdi biliyor musun ey Ümmü Seleme? Evet biliyorum Dıhye'dir. Ümmü Seleme bu konuda yanılmış değildi. Dıhye'yi anasından doğdu doğalı tanıyanlar da olsa bu soruyu böyle cevaplandırırlardı. Ama onun ayrılmasından hemen sonra Nebi Ekrem Efendimiz mescide çıkmış, orada bulunanlara Cibril bana haber verdi diyerek Dıhye'den dinlettiklerini nakletmişti. Allah'ın vahyini peygamberlerine taşıyan Cibril'i emin olduğunu anladı. Allah'ın Resulünü, vahiy meleğinin ziyaret ettiği bu evini, hiçbir sarayla ölçmeye razı olamazdı. Demek Yüce Mevla bu mübarek evi Resulü Kerim'ine vahiy meleğini gönderecek derecede değerli saymıştı. Bu büyük meleğin daha önce Kureyza kabilesiyle muharebe için geldiğinde de dıhye şeklinde göründüğü hatıralardaydı. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini ezbere bilen Ümmü Selem'e bir zamanlar Peygamber Hazreti İbrahim'e bir zamanlar Peygamber Hz. İbrahim'e de meleklerin tanınmayan insanlar şeklinde gelip misafir olduklarını hatta onlar kendilerini tanıtıncaya kadar da hep insan olduklarını zannettiğini hatırladı. Bu olayı müseleme için yıllarca unutulmayacak değerde aziz bir hatıraydı. Hicret'in 5. yılının Rebü'ylevel ayına girilmişti. Dûmetül Cendel adı verilen yerde fitne ve fesat çıkartan, yol kesen ve üstelik Medine'ye baskın düzenlemek üzere hazırlıklar yapan bir topluluğun bulunduğu haberi geldi. Peygamber Efendimiz bin kişilik bir orduyla yola çıktı. Gündüzleri dinleniyor, gece yola devam ediyorlardı. Uzre kabilesinden tecrübeli bir kılavuz onlara yol göstermekteydi. Bir gün artık duğmetül cendere geldik sayılır dedi. Dedi ama etrafta kimseler yoktu. Resulullah efendimiz mola verilmesini emrettiler. Birkaç gün orada kaldılar. Etrafa gönderilen askeri birlikler kimseyle karşılaşmadan geri döndüler. Muhammed bin Meslemen'in yakalayıp getirdiği bir adam. Dün sizin geldiğinizi duyduk. Herkes bir tarafa kaçtı dedi. Adam İslam dinine girme teklifini kabul etti. Sanki sefer, bu talihli adamın İslam dinine davet edilmesi için yapılmıştı. Ayrıca Müslümanların güç ve kuvveti de tanıtılmış oluyordu ve dönüş emri verildi. Medine'ye geldiklerinde orduyla birlikte hareket eden Sa'd bin Ubade, annesinin vefat ettiğini teessür içinde öğrendi. Resulullah Efendimiz'in yanına geldi. Ey Allah'ın peygamberi! Anam ölmüş. Şayet ölürken yanında bulunsam vasiyet ederdi. Onun için yapabileceğim en iyi sadaka hangisidir? Su çıkartmaktır. Ayrıldığı Efendimiz'in huzurundan ve bir kuyu kazdırdı. Herkesin rahatça içmesi ve dilediği gibi kullanması için vakfetti. Saat bin Ubade'nin anasına ait olmak üzere vakfedilen bu kuyudan sular çekilecek, içilecek, hayvanlar ve bahçeler sulanacaktı. Bunlardan elde edilen mükafat da rahmetli ana'nın amel defterinde yer alacaktı. Bir zamanlar Gatafan kabilesini Peygamber Efendimize ve Müslümanlara karşı kışkırtan bir adam vardı. Sallam bin Ebi Hukayk Ebu Rafi diyorlardı ona. Düşmanları Hendek Muharebesini yapmaya razı eden grup içinde Ebu Rafi de vardı. Daha önceleri evs kabilesinden birkaç kişinin meşhur şair Kapi'n Eşref'i öldürmüş olması karşısında Hazreçliler de o derece azılı bir düşmanı öldürmeyi arzu ediyorlardı. Ebu Rafi akıllarına geldiği zaman aradıklarını bulduklarına kanaat getirdiler. Peygamber Efendimiz'e gelerek bu adamı öldürmek için izin istediler. Efendimiz, bulunduğu her yeri fitne ve fesat yuvasına çeviren ve günden güne de çevresini genişleten bu Yahudinin öldürülmesine izin verdi. Beş kişilik bir çete hazırlandı. Komutan Abdullah bin Atik'ti. Diğerleri Abdullah bin Üneiz, Ebu Katade, Huzay bin Esved ve Mesut bin Sinan. Beş arkadaş, ''Sakın kadınları ve çocukları öldürmeyin'' emriyle yola çıktılar. Yorucu fakat neşeli bir yolculuk Hayber kapılarında biterken güneş de kaybolmak üzereydi. Kale dışında işleri olanlar içeri giriyor, çobanlar sürüleriyle dönüyorlardı. Komutan Abdullah, arkadaşlarına ''Siz burada bekleyin'' dedi. Onları görülemeyecek bir yerde bıraktıktan sonra kapısına yakın bir yerde abdest bozar gibi çömeldi. ''Hey arkadaş, işini bitirdinse içeri gir, yoksa dışarıda kalacaksın.'' İhtar kapıcıdan geliyordu. Böyle bir teklif reddedilemezdi. Hemen koştu, içeri girdi. Kapıya yakın bir yerde gizlendi. Kapıcıyı gözetlemeye başladı. Anahtarı nereye koyduğunu gördü. Sabırla bekledi. Yatıp uyuduğuna iyice kanaat getirdikten sonra geldi, kapıyı açtı ve arkadaşlarını içeri aldı. İki Abdullah, ''Uğraşa'' didine, Ebu Rafi'nin odasına kadar ilerlediler. Oda karanlıktı. Kimin nerede yattığı fark edilmiyordu. Bu işi halledebilmenin tek yolu vardı. Abdullah seslendi. ''Ey Ebu Rafi neredesin?'' Uykulu bir ses karşılık verdi. ''Kimsin, ne istiyorsun?'' Abdullah sese doğru yürüdü. Ve kadıcını olanca hızıyla Ebu Rafi'nin tepesine indirdi. İnen kılıçla birlikte boğuk ve korkunç bir ses duyuldu. Bunu bir kadının çığlığı takip etti. Abdullah bu defa kılıcı kadına indirmek istedi. Ancak Peygamber Efendimizin emrini hatırlayınca çekildi. Odadan dışarı çıktı. Fakat hala Ebu Rafi'yi öldürebildiği konusunda şüpheliydi. Tekrar içeri girdi değişik bir sesle. ''Neyin var ey Ebu Rafi neler oluyor?'' diye seslendi. ''Anan ateşlere düşsün öldürdüler beni.'' Ebu Rafi böyle derken havaya kalkan bir kılıcın parıltısını gördü. Yasıkla korunmaya çalıştı. Peş peşe indirilen birkaç darbe fazla bir şey yapamadı. Kadın hala feryat ediyordu. Bu defa dışarı çıkan Abdullah arkadaşına ''Hadi gir de bitir şunun işini.'' dedi. Bu defa Abdullah bin Üneis girdi. Kılıcı yavaşça Ebu Rafi'nin karnına dayadıktan sonra birden yükleniverdi. Artık Ebu Rafi'nin işi tamamen bitmiş demekti. Beraberce çıktılar odadan. Merdivenlerden koşarak inerken ayağı burkulan ve yuvarlanan Abdullah bin Atik'i arkadaşı taşıdı. Feryatlara koşuşanlar gelip yetişinceye kadar onlar karanlık sokaklara dalmış bulunuyorlardı. Meşalelerle sokak sokak dolaştılarsa da kimseyi bulamadılar. Sabahın ilk ışıklarıyla hava ağrırken kale duvarının üzerine çıkan bir adam yüksek sesle Ebu Rafi'nin öldürüldüğü haberini ilan etti. Bu ilan iki Abdullah için görevinizi başardınız anlamına gelmekteydi. Artık şehirden çıkıp Medine yolunu tutmaktan başka yapılacak bir iş yoktu. Bu şartlar altında ellerini kollarını sallaya sallaya gitmelerine göz yumulmayacağı belliydi. Kapı kapatılmış ve kale içinde sıkı bir arama başlatılmıştı. Şüpheli görülen herkes yakalanacaktı. Bulabildikleri tek çare kaleye suyun girdiği kanalın içine saklanmaktı. Oraya girdiler ve iki gün orada kaldılar. Bu arada Ebu Rafi mezarındaki yerini aldı. Yakalananlar götürüldü. Her birine, ''Ey Ebu Rafi, neredesin?'' diye seslenmeleri emredildi. Onları dinleyen kadın her birini. ''Gece duyduğum ses bu değil.'' diyerek geri çevirdi. İki gün süren sıkı arama bir sonuç vermedi. Kimsenin aklına ''Bir de su kanalını arayalım.'' demek gelmedi. Hiçbir şey yemeden bekleyen arkadaşlar nihayet oradan çıktılar. Tedarik edebildikleri yiyeceklerle birlikte... ''Ver elini Medine'' diyerek yola koyuldular. Peygamber Efendimiz'e Ebu Rafi'nin artık yaşamadığı haberi ulaştırıldı. Hadise tafsilatlı olarak anlatıldı. İki Abdullah'tan her biri Ebu Rafi'yi son darbeyi vurduğuna iddia ediyorlardı. Efendimiz ''Bana kılıçlarınızı gösterin'' dedi. İkisi de kılıçlarını uzattılar. Efendimiz baktı. Sonra Abdullah bin Üneyse'nin kılıcını gösterdi. Onu öldüren bu kılıç. Yemek izleri görüyorum, dedi. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah, babasına sadece ilim ve ibadet yönüyle benziyordu. Hz. Ömer'deki şiddet, cesaret, atılganlık onda yoktu. Baba ne kadar sert tabiata sahipse... Oğlu da o derece sessiz ve sakindi. Hazret Ömer, oğlundaki bu durumu hayretle seyrediyor, o yaştaki haliyle kendini düşünüyor, güreş meydanlarında fırtına gibi estiği günleri hatırlıyordu. O yaştayken babası Hattab'ın sık sık dayağını yemiş, fakat Hattab'ı bile gerilerde bırakan bir cesaret ve metanetin sahibi olarak yetişmişti. Abdullah sessiz ve sakindi. Resulullah Efendimizin ardında namaz kılmak, onun sohbetlerini dinlemek, onu bir gölge gibi takip etmek başlıca özellikleriydi. Henüz delikanlılık günlerine ulaşmış bulunuyordu. Geceleri çoğu defa eve gitmiyor, mescitte yatıp uyuyordu. Sabah namazlarından sonra Nebi Ekrem Efendimiz'de görülen rüyaların anlatıldığı oluyordu. Peygamber Efendimiz'in bu rüyaları tabir ediyor, arkadaşları onu büyük bir zevkle dinliyorlardı. Abdullah'ın arzusu da bir rüya görmek, serveri Enbiya Efendimiz'e anlatmak ve yapacağı açıklamayı dinlemekti. Aksi gibi anlatmaya değer bir rüya görmüyor, kendi kendine iyi bir insan olsan sen de onlar gibi bir rüya görürdün dediği oluyordu. Bir gece yatarken Allah'ım eğer ben hayırlı bir kulunsam bana bir rüya göster diyerek gözlerini yumdu. Sabahleyin uyandığı zaman gördüklerini Peygamber Efendimiz'e anlatmaktan çekindi. Ablası Hafsa'nın yanına vardı. ''Bir rüya gördüm ablacığım ama onu Peygamber Efendimiz'e anlatmaktan utanıyorum. Benim yerime sen anlatır mısın?'' Hafsa validemiz onun başını okşadı. ''Haydi anlat bana.'' dedi. Rüyamda iki melek geldi ve beni alıp götürdüler. Yolda bir başka melekle karşılaştık. O melek bana ''Korkma sen iyi bir adamsın.'' dedi. İki melek beni cehenneme götürdü. Duvarları kuyu duvarı gibi örülmüştü. Orada azap görenlerden bir kısmını tanıyordum. Kureyş kabilesindendiler. Daha sonra melekler beni sağ tarafa aldılar. Abdullah rüyayı anlattıktan sonra ''Ablacığım, benim adıma bunları Resulullah Efendimiz anlat ve ne söylediğini bana da haber ver.'' dedi. Peygamber Efendimiz hanımından bunları dinlediği zaman ''Abdullah iyi bir insan.'' Gece namazı biraz artmış olsa iyi olacak cevabıyla mukabele etti. Medine'ye 12 mil mesafede Gabe denilen otlakta Resulullah Efendimiz'e ait 20 deve otlatılmaktaydı. Bir gece Gatafan kabilesinden Uyeyne bin Hızn'ın komuta ettiği yahut görevlendirdiği bir çapucu takımı baskın yaptı. Develeri sürüp götürdüler. Engel olmaya çalışan çobanı da öldürdüler. Çoban Ebu Zer'in oğluydu. Ebu Zer'in hanımı Leyla da esir edilerek götürülmüştü. Develerin sütlerini getirmek üzere erkenden yola çıkan Seleme bin Ekva yolda yapılan baskını haber verdi. Önce bir tepeye çıktı. Medine tarafına dönerek var gücüyle ''Ya sabaha! Baskın var!'' diyerek bağırdı. Haberi getiren adamı Peygamber Efendimiz'e haber vermek üzere gönderdi. Daha sonra Gâbe'ye doğru koşmaya başladı. Meşhur bir koşucuydu. Nihayet onlara yetişti. Ok yetişecek kadar yaklaştıktan sonra ok yağdırmaya başladı. Al bunu İbnu ekvadan Bugün alçakların öldürüleceği gündür anlamına gelen bir beyti tekrarlamaktaydı. İçlerinden biri atını sürdü. Seleme'ye hücum etti. Seleme yayına yerleştirdiği bir oku nişan alıp fırlattı. Adam atından yere yuvarlandı. Kovalamaca böyle sürdü saatlerce. Adamlar saatlerden beri kendilerine fırsat vermeyen, ok atan, taş yağdıran bir adamla baş edememenin huzursuzluğu içindeydiler. Durup onunla kavgaya tutuşmak işlerine gelmiyordu. Arkadan gelmesi pek muhtemel bir grubun yetişmesinden korkuyorlardı. Ayrıca iyi bir koşucu olan bu adamı yakalamak da kolay olmayacaktı. Önce daha hızlı kaçabilmek için kaftan, mızrak gibi şeylerini bıraktılar olmadı. Çaldıkları develerin on tanesini bıraktılar. Seleme yine onları takipten vazgeçmedi. Bu arada Uyeyne bin Hısında yetişmiş, onları karşılamıştı. Oturdular. Yemek yemeye başladılar. Uyeyne içlerinden dört kişiyi tepede oturan adama gönderdi. Onlar tepeye tırmanmaya çalışırken Selam, ''Hey, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?'' diye bağırdı. ''Hayır bilmiyoruz. Ben Selam'e bin Ebi Ekva'yım. Şunu iyi biliniz ki, siz koşmakla bana yetişemezsiniz.'' ''Ben sizin ardınıza düşersem kaçıp kurtulamazsınız. Hepinizi tepelerim.'' İçlerinden biri, ''Ben bu adamın söylediğine inanıyorum.'' dedi. Adamlar geri döndüler. Uyeynenin emrindeki birlik vakit geçirmeden yola çıkarken Müslümanların da yetiştiğini anlatan tozlar da ileriden görünmeye başlamıştı. Önden gelenlerden muhriz bin nadle, dağınık halde ilerleyen düşmanlardan bir müşrikle çarpışmış ve şehit düşmüştü. Miktat bin Esved yaralıydı. Bunun karşılığı olarak müşriklerden de birkaç kişi öldürülmüş bulunuyordu. Geri kalanlar akşamın karanlığından istifade ederek kaçtılar. Züyü Karet denilen yerde daha ileri gidilmedi. Orada bir gün bir gece duran Efendimiz sağa sola küçük birlikler gönderdi ve sonra Medine'ye dönüldü. Var mı benimle yarışacak olan? Medineye koşacağız. Bu sözü defalarca tekrarlayan Medineliye bu defa yine Seleme cevap verdi. Senin hiç hatır gönül dinleyeceğin olmaz mı? Olmaz. Bir tek Resulullah Efendimiz hariç. Peygamber Efendimizin terkisinde giden Seleme koşu için izin istedi. Kabul edince adama döndü. Hadi bakalım ardından geliyorum dedi. Bacaklarına güvenen ve gerçekten de iyi bir koşucu olarak bilinen Medineli koşmaya başladı. Seleme onun peşine düştü. Böylece tepeler aşıldı. Nihayet ona yetişti. Omuzuna dokundu, yetiştim sana dedi. Seleme önde, Medine'li ardında olmak üzere yarış Medine'ye kadar devam etti. On deve ile birlikte Ebu Zer'in hanımı da götürülmüştü. Geceleyin kadını bağlı halde bıraktılar ve istirahate çekildiler. Kadın onların uyuduklarına kanaat getirdikten sonra uğraşa didine iplerini çözdü. Develere yaklaştı. Elini koyduğu deve böğürüyor, binmesine izin vermiyordu. Nihayet işlerinden biri ses çıkartmadı. Leyla onun üzerine bindi ve ayağı kaldırdı. Başını Medine tarafına çevirdi ve sürdü. ''Allah'ım şayet kurtulursam senin rızan için bu deveyi boğazlayayım.'' dedi. Sabahın erken saatlerinde uyanan Gatafanlılar Leyla'yı yerinde bulamadılar. Bir deve eksilmişti. Kaçtığı anlaşıldı. Çıkarılan arayıcılar elleri boş döndüler. Leyla'yı Medine'ye kadar getiren Abda isimli deve derhal tanındı. resul Ekrem Efendimiz'e haber salındı. Kadın, ''Ey Allah'ın peygamberi, şayet kurtulursam bu deveyi Allah rızası için kurban edeyim.'' demiştim. Efendimiz gülümsedi. ''Ne fena bir mükafat bu.'' Allah sana bunun üzerine binmeyi nasip etsin ve kurtarsın. Sen de tut onu boğazla. Daha sonra Resulullah Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. Şunu iyi bilesin ki Allah'a isyan için nezir yapmak yoktur. Sahibi olmadığın bir şeyde nezledemezsin. O ancak bana ait develerden biridir. Haydi şimdi ailene dönüşünü Allah mübarek etsin. Bu olay siyer kitaplarına zikaret hadisesi olarak geçmiştir. Aydınlığa Doğru programımızın 130. bölümünü dinlediniz.